Nisa suresi ayet 19 Ey iman edenler, hanımlarınıza güzel davranın. Onlara sevgi ve merhametle yaklaşın. Tatlı, dilli, güler yüzlü ve insaflı olun. Onlardan hoşlanmayacak olsanız bile, sırf bu yüzden yuvanızı yıkmayın. Bilemezsiniz, sizin hoşlanmadığınız bir şeyi Allah pek çok hayra sebep kılmış olabilir. Yine Nisa suresi 129'da Rabbimiz buyuruyor. Gerçi birden fazla kadınla evlendiğiniz takdirde ne kadar isteseniz de eşleriniz arasında her birine hak ettiği ilgi ve şefkati gösterme konusunda tam olarak adaleti sağlayamazsınız. O halde birden fazla kadınla evliliğin omuzunuza yükleyeceği sorumluluğun bilincinde olun. Eşleriniz arasında tam bir eşitlik sağlayamazsanız bile hiç değilse bütün ilginizi içlerinden birine yöneltip de Diğerini tamamen ihmal etmeyin. Unutmayın. Eğer elinizden geldiğince yanlışlarınızı düzeltir ve günaha düşmekten titizlikle sakınıp korunursanız bilin ki Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Konu ile ilgili Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Size kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten kadın kaburga kemiğinden yaratılmış gibi narin ve kırılgandır. Kaburga kemiğinin en eğri yeri üst tarafıdır. Aşağıdan yukarı doğru sıralanan kaburga kemiklerinin en eğri olanı en üsttekidir. Aynen bunun gibi kadının da zenginlik, soyluluk, güzellik, makam, bilgi ve benzeri gibi özellikler bakımından en üst seviyede olanı en nazlı, en kırılgan ve memnun edilmesi zor olanıdır. Şayet o eğri kemiği zorla düzeltmeye kalkarsan kırarsın. Yaratılış gereği son derece duygusal, asabi, heyecanlı, hassas ve narin olan kadını bu özelliklerinden soyutlayarak istediğin şekle getirmek için kendisine baskı yapmaya kalkarsan sana olan sevgisini kaybedersin. Fakat büsbütün kendi haline de bırakırsan hep öyle eğri kalır. Öyleyse kadınlar hakkındaki tavsiyemi tutun. Onları döverek, üzerlerinde baskı kurarak istediğiniz şekle getirmeye çalışmayın. Onlara karşı hiddet ve şiddet yerine ülfet ve şefkat yolunu tutun. Buhari ile Müslim'deki diğer bir rivayete göre Peygamber aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Kadın kaburga kemiği gibidir. Onu doğrultmaya kalkarsan kırarsın. Eğer amacın onunla mutlu bir hayat yaşamaksa, bu haliyle de onda huzur ve mutluluk bulabilirsin. Müslüm'deki bir başka rivayete göre Peygamber aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Kadın adeta kaburga ve yaratılmıştır. Her zaman seni memnun edecek şekilde davranmayabilir. Amacın onunla mutlu bir hayat yaşamaksa bu haliyle de onda huzur ve mutluluk bulabilirsin. Eğer onu zorla düzeltmeye kalkarsan kırarsın. Kadının kırılması ise boşanmasıdır. Abdullah bin Zem'a radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre kendisi bir gün Peygamber Aleyhisselam hutbe verirken dinlenmiş. Abdullah diyor ki Peygamberimiz hutbe esnasında Salih aleyhisselamın dişi devesinden ve onu öldüren adamdan bahsederek onların en azgını ileri atıldı ayetini okudu ve bu ayeti Semud kavmi içinde nüfus sahibi Son derece güçlü ve aynı zamanda zorba şirret bir adam deveyi öldürmek için ileri fırladı diyerek açıkladı. Sonra kadınlardan söz etti. Onlara iyi davranılmasını tavsiye ederek şöyle buyurdu. Duyuyorum ki Bazılarınız kalkıp köle döver gibi karısını dövüyor. Sonra da muhtemelen o gece onunla aynı yatağa girecek. İnsan Aynı gece beraber olacağı eşine nasıl el kaldırabilir? Onu böyle aşağılayıp incittikten sonra onunla bir daha nasıl duygusal bir beraberlik içine girebilir? Nasıl hiçbir şey olmamış gibi onu şefkatle bağrına basabilir? Gerçi Allah iffetsizce davranan ve nasihat, korkutma, yatağını ayırma gibi yolları denedikten sonra hala bu tür davranışlara devam eden bir kadının aşırı olmamak kaydıyla dövülmesine izin vermiştir. Ancak bu yuvanın yıkılmasını önlemek için son çare olarak öngörülmüş bir tedbirdir. Böyle olağan dışı bir durum söz konusu olmadığı sürece bir takım hata ve kusurlar olsa bile kadınlarınıza el kaldırmayın. Sonra cemaatten birinin yenilenmesinden dolayı gülüşmeler oldu. Peygamberimiz yenilenmeden dolayı güldükleri için onları uyararak insan bizzat kendisinin de yaptığı bir şeye niye güler ki? Yellenme gibi tabi bir olay, alay konusu yapmanız ve yellenen kimseyi utandırmanız doğru bir davranış değildir buyurdu. Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Hiçbir mümin erkek bir takım kusurlarından dolayı hanımını beğenmemezlik etmesin. Şayet onun bir huyunu beğenmiyorsa onda beğeneceği başka nice güzel huylar vardır. Hiçbir insan mükemmel yaratılmamıştır. Mükemmel olan sadece Allah'tır. Bu yüzden erkek eşinin beğendiği yanlarını hesaba katmalı, iyi taraflarını görmeye çalışmalıdır. Mesela şöyle düşünmelidir. Karım biraz hırçın fakat doğrusu dindar kadındır. O kadar güzel değil fakat namuslu kadındır. Benim istediğim kadar becerikli değil fakat güzelliğine diyecek yoktur. Kadın da kocası için aynı şeyleri düşünmelidir. Amr bin Ahvaz el-Cüşemi radiyallahu anh anlatıyor. Veda haccında Peygamber aleyhisselamın hutbesini dinledim. Allah'a hamd ettikten sonra insanlara bir takım öhidler vererek şöyle buyurdu. Bakın ben size kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Zira onlar sizin sorumluluğunuza teslim edilmiş birer emanettirler. Onlara karşı sert ve katı davranmaya hakkınız yoktur. Ancak kesin kanıtlarla ispatlanan bir ahlaksızlık yaparlarsa o zaman başka. Eğer böyle bir şey yaparlarsa önce Allah'ı ve ahiret gününü hatırlatarak onlara güzelce nasihatte bulunun. Eğer vazgeçmezlerse sizi kaybettikleri takdirde neler hissedeceklerini onlara göstermek için bir süre ilginizi azaltarak onları yataklarında yalnız bırakın. Bu da fayda vermeyecek olursa bir aile faciasını önlemek için son çare olarak bir yerlerini incitmeyecek şekilde onları dövün. Eğer size itaat ederlerse geçmişte olanları affedin. Önceki kusurlarını bahane ederek onları incitmeye kalkmayın. Şunu bilin ki sizin kadınlar üzerinizde Haklarınız bulunduğu gibi onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin onlar üzerindeki haklarınız namusunuzu korumaları ve izin vermediğiniz kimseleri evinize almamalarıdır. Onların sizin üzerinizdeki hakları ise giyim kuşam ve yeme içme konularında gücünüz nispetinde onlara iyi bakmanız ve ailenin geçimini güzelce sağlamanızdır. Muaviye bin Hayde radıyallahu anh şöyle diyor. Bir gün Peygamber aleyhissalatü vesselama ey Allah'ın elçisi hanımlarımızın bizim üzerimizdeki hakları nelerdir diye sordum. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Giyim, kuşam ve yeme içme gibi ihtiyaçlarını karşılaman ona el kaldırmaman özellikle de yüzüne vurmaman, kendisine kötü söz söylememen ve onu yatağında yalnız bırakmak zorunda kalırsan bu işi başkalarına sezdirmeden sadece kendi evinde yapmandır evet değer dinleyenler Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir müminlerin iman bakımından en üstünü huy ve ahlak bakımından en güzel olanıdır en hayırlılarınız da hanımlarına karşı en hayırlı olanlarınızdır İyaz bin Abdullah bin Ebi Zubab radiyallahu rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhissalatü vesselam hanımlarınızı dövmeyin buyurmuştu. Aradan bir süre geçince Ömer radiyallahu anh peygamber aleyhisselam huzuruna geldi. Ve ey Allah'ın Resulü kadınlar sizin bu sözünüzden cesaret alarak kocalarını dinlemez oldular dedi. Peygamber de kadınların belli şartlarda dövülmesine izin verdi. Bu sefer de birçok kadın peygamber aleyhisselamın hanımlarına gelerek kocaların şikayete başladı. Bunun üzerine peygamberimiz birçok kadın benim aileme gelerek kocaların şikayet ediyor. Şunu iyi bilin ki kadınların döven o kimseler sizin hayırlılarınız değildir buyurdu. Konumuzla ilgili son hadisimiz. Abdullah bin Amr bin El As Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Dünya hayatı gelip geçici bir faydalanmadan ibarettir. Onun en hayırlı nimeti ise dindar ve güzel ahlaklı kadındır. Evet saygıdeğer dinleyenler bir programın sonuna daha gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Selamü Aleyküm ve rahmetullah.